ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri ekranları başında seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. Kıymetli dostlar ve muhterem hazirun, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 280. ayeti kerimesinde kaldık. Ki geçtiğimiz derste, sohbetimizde, günümüzün yaygın bir hastalığından konuşmuştuk ki o da faizdi. Allah azza ve Celle'nin kat'i surette nehyetti, yasakladığı, Hatta sarih ayetin ifadesiyle Allah ve Resulü'nün kendilerine savaş açmaya hazırlandığı ve böyle addettiği çok ciddi bir meseleyi konuşmuştuk faizi. Ve faiz hükmünün haramının özelinde ve genelinde diğer haramlardan şu azığı almıştık geçtiğimiz sohbetimizde ki o da haramlarla aramıza mesafe koyma kabiliyeti. Bunu geliştirmek lazım diye konuştuk. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleye dair haram hükmünü verdiyse onunla aramıza mesafe koyma kabiliyetini kazanmamız ve geliştirmemiz lazım dedik. Özelde faizin üzerinden anlattık. Güzide sahabeleri misafir olarak ağırladık. Biz sustuk onlar anlatmışlardı ve bugün inşallah kaldığımız ayetten ki o Bakara suresinin 280. ayeti i kerimesidir. Oradan alıp inşallah devam edeceğiz. Belki başta ifade etmekte fayda var. Bakara suresinin 280, 281 ve 282. Hatta 83. ayet-i kerimeler toplamda borç ve yazışmayla alakalı ayet-i kerimeler. 282. ayet-i kerime zaten sayfanın tamamını ihtiva eden tek ayet olan e, ayettir. Dolayısıyla ben inşallah 280. ayet-i kerimeyi ve 282. 81. ayet-i kerimelerin mealini okuyacağım inşallah. Ardından da ayetten nasibimizi almaya çalışacağız bir iznile. Azim olan Allah azza ve celle Bakara Suresi'nin 280. ayeti C ile Tayyibesinde şöyle buyuruyor dostlar. Sanud billah mealen. Eğer borçlu darlık içinde ise elli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer gerçekleri anlarsanız bunu sadakaya veya zekata saymak sizin için daha hayırlıdır. Sonraki ayette ise Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının diyor Allah Azza ve Celle. Şimdi 282 ve 83'lerde de zaten yazışmayla borç aldığımız, verdiğimiz zaman şahitlerle alakalı hükmü kapsıyor. Çok uzun ve muhteviyatı bir sayfayı kapladığı içinde inşallah mealine müracaat edebilirsiniz dostlar Arzu ettiğiniz vakit. Şimdi okuduğum ayet-i kerimeleri mealen e, ifade ettik. Ney mevzumuz borç almak vermek. Tabii özelde müstakil olarak bunlara ben bir bab açtım. Allah azza ve celle ayet-i kerimede ifade ettik az önce mealen. Diyor ki alacaklı olan kimse eli genişleyene kadar o karşı tarafa borçlu olana imkan versin diyor ayet-i kerime hatta imkanı var ise onu sadakalara saysın zekat yerine saysın hiçbir amelin zayi edilmeyeceği gün diyor o gün gelecek onun için daha hayırlı olacaktır diyor Allah şimdi ben bu ayet-i kerimeyi ilk ifade ettiğimde çağrışım yapan azık şu Allah azza ve celle bu ayet-i kerimeyi merkez alacak olursak bize yardımlaşmayı öğretiyor Yardımlaşın diyor Allah Azza ve Celle. Muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine elinizde imkan varsa yardımınızı esirgemeyin diyor Allah subhanahu ve Teala. Yardımlaşma kültürünü hatırlatıyor bize. Borçlu ve alacaklının üzerinden bu ayetin üzerinden bunu anlatmaya çalışıyor. Bir hakikati ifade edeyim dostlar. Az önce dikkat buyurdunuz mu? Dedim ki yardımlaşmak. Üzülerek söylüyorum. Aha buram acıyarak söylüyorum. Samimiyetime inanın. Biz Müslümanlar olarak yardımlaşma kavramını sözcüğünü kılavuzumuzdan çıkaralı yıllar oldu. Doğru mu? Evet. Yanı başımızda komşumuz bir şeye muhtaçken haberimiz dahi yok. Kim oturuyor apartmanda haberimiz dahi yok. Vallahi bencil, ene merkezli, ben merkezli bir hayat idame eder olduk. Kardeşimin neye ihtiyacı var? Haberim yok ve duymak da istemiyorum. Bu hale geldik. Allah Azza ve Celle bize yardımlaşmayı telkin ediyor. Bu ayeti okudunuz ya dostlar. tefsir Furkan'da ben böyle bir azık almıştık diyesiniz ha. Nedir o? Allah bize yardımlaşmayı telkin ediyor. Ama yaşadığımız şu toplumda bu hakikati kaybettik. Doğru mu? Evet. Ben merkezli. Bana dokunmasın da gerisi hiç önemli değil. Suriye'de ortalama günde 30 tane bebek ölüyormuş. Çok da önemli değil. Benim çocuklarım sağlıklı sıhhatli ya mesele değil. Bu merkezli ve böyle bakar olduk ya meselelere. Öbür tarafta açlıktan, soğuktan, meskensizlikten, evinin barkının olmayışından ölen çocuklar aslında bizi hiç ama hiç ilgilendirmez oldu. Orada bir kardeşimiz bizden borç para istemiş. Demiş ki kardeşim Allah versin. Zaten hep Allah vermiyor mu? Ne kadar yanlış bir ifade değil Zaten hep Allah veriyor. Bu ayet bize bunu öğretiyor. Ama maalesef eğer bu yardımlaşma kültürünün bizim hayatımızdan yok olmasının nedeni nedir diye size soru sorsam. Bu önemli faktör nedir diye sorsam cevaben ne dersiniz? Hemen ben söyleyeyim. Yaşadığımız hayatın İslami olmadığındandır. Kapitalizmin bize egemen olmasındandır. 12 sene içlerinde kaldım. Samimiyetimle söylüyorum. Çok az kaldı ha. Ramak kaldı Avrupa'yı yakalamaya. Çok da bir farkımız yok aslında. Ben merkezli yaşamak Avrupa'dan şu anda farksız. Öz annesine, Hollandalı'ya, öz annesine yaşlılar evinde bir çiçek götürdüğü zaman bir hafta anlatırdı ya sanki mirasını bağışladın bu varik bir çiçek ya bir hafta anlatırdı anneme çiçek götürdüm diye ama onların maalesef kapitalizmden ne alan zihniyetin temelinde yatan şudur anlayış şudur ben merkezli diğeri açlıktan ölmüş çok önemli değildir. İşte bu ayet-i kerime bize bunu öğretecek bu akşam iznilla yardımlaşmak. Ama özel baplar açacağız bu akşam. Borçlunun üzerinden konuşacağız. Alacaklıyı konuşacağız. Ve en nihayetinde bu akşam önemli bir zihniyeti sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Dolayısıyla dersimizin iki tane ana gündem maddesi vardır. Bir tanesi... Borçlu olan kimseye ödeme azmini anlatacağız. Borçlu olan kimse ödeme azmine sahip olmalıdır. Bunu konuşacağız. Ayet merkezde bunu almış. Alacaklının aslında biraz kolaylık sağlaması gerektiğini anlatacağız. Ve inşallah bu sohbetimizin, bu konuların detayı şu şekildedir. Birinciye ne dedik? Borç, borçlu olan kimse... Ödeme azmine ve hassasiyetine sahip olmalı. Sosyal bir varlık olmamız hasebiyle dostlar birbirimizden borç alıp vermemizden daha doğal bir şey var mıdır? Yok. Bugün benim maddesel olarak maddi olarak bir şeye ihtiyacım oluyor. Hemen yanı başımdaki komşuma gidiyorum. Diyorum ki ağabey benim şu kadar nakite ihtiyacım oldu. Bana verebilir misin? Doğal olarak da sosyalleşmek adına o da bana onu veriyor. Benim de ihtiyacım görülüyor. Bunu hepimiz yaşıyor muyuz? Yaşadık mı? Ve yaşamaya da devam edeceğiz. Sosyal bir varlık olmamızın gerektirdiği şeydir bu. Ama İslam bir kültür getirmiş. İslam her şeyi düzenlediği gibi, he? bir e, intizam getirdiği gibi, vallahi bu da İslam'ın söylediği çok şeyler vardır. Bu ayet merkezinde her ne kadar alacaklıyı muhatap alsa da, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerinde borçluya da bir şeyler söylemiş İslam. Borçlunun üzerine düşen şudur. Borcunu ödeme gayreti ve azmine sahip olacak. Bugün bu bir rahatsızlık mı? Evet. Verdiğimiz paranın gelmediğini yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Kardeşim niye ödemiyorsun? Ya öderiz bir gün. Doğru mu? Herkes bunu canlı yaşadığı hayatından örneklerle zenginleştirebilir mi kardeşlerim? Evet. Halbuki Resulullah aleyhissalatü vesselam borcuyla ölen bir kimsenin cenazesine duracağı vakit borcunu olduğunu duyduğu anda namazını kıldırmaktan vazgeçmiştir. Biriniz bunun borcuna kefil olursa haber verin kardeşinizin cenazesini kıldırayım demiştir Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu iddia etmiyoruz. Borç almayalım demiyorum. Şimdi alırsın Allah Azza ve Celle'nin emri tahakkuk eder. Beş dakika sonra ölürsün. Adın borçlu öldü olur. Amenna. Allah bize borcumuza kefil olacak hayırlı ahbablar nasip etsin. Mesele o değil. Ama mesele şu. Şu dakikadan itibaren o borcu ödeme azmi ve gayretinin bende olması lazım. İslam bunu telkin ediyor. Bunu öğretiyor. Aldığımız borcu bir an evvel vermemiz gerekir. Bakınız bunu anlatmak adına yani borçlu ölmekten korkmak lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ecelin ne zaman tahakkuk edeceğini ancak alemlerin Rabbi olan Allah bilir. Ama bizde o tedirginlik olacak, o kaygı olacak, borçlu gitme endişesi bizim borçlarımızı ödeme, azmimizi artırmalı. Vallahi bugün, yeminle açtım cümlemin başını bakınız, Türk, şimdiki parayla değil, eski parayla söylüyorum, milyarlarca borcu olup da ödemeyen, pişkin pişkin gezen, özür dileyerek söylüyorum, insanlar tanıyorum hassas olacağız ödemenin gayreti ve azmi bizde olmalı bunu anlatmaya çalışıyor Hazreti Ömer radıyallahu an, müminlerin emiridir Abdurrahman ibni Avf'a gelir der ki Abdurrahman bana biraz borç para ver bak Ömer bile istemiş Resulullah bile borçluydu sallallahu aleyhi ve sellem bundan doğal bir şey yok ha ama mesaj şu Dertleneceğiz. O borcu ödeme azmine ve hassasiyetine sahip olacağız. Kulak ardı yapmayacağız. Mağdur etmeyeceğiz Müslümanı. Derdim bu. Abdurrahman diyor radıyallahu anh için bana biraz borç versene. Diyor ki ya emiral müminin diyor ki devlet hazinesinden alsana. Al peyder peyder ödersin. Kısım kısım ödersin. Böyle bir imkanın varken niçin? Devlet hazinesinden almadın ya emir al -Mumini. Diyor ki anlatayım. Diyor ki Abdurrahman senden borç para aldığım vakit ya diyor aldığım anda Allah azza ve celle beni katına alır ve ölürsem diyor ki borçlu olduğum tek sen olursun. Diyor ki çocuklarım ya mirasından sana diyor borcumu öder ya da diyor sen diyor Ömer'e hakkını helal edersin. Ama diyor devlet hazinesinden alsam, ümmetin borcunu Ömer nasıl ödesin? Mirasının hepsini verse ödeyemez. İş ahirete kalsa Ömer'in o kadar da sevabı yok. Onun için diyor devlet hazinesine yanaşmam. Senden alayım. Borçlu sadece seni bileyim. Alacaklı sen ol. Gelirsin oğlumdan alırsın, mirasından alırsın ya da Ömer'e helali hoş olsun dersin. Ama ümmetle Ömer nasıl helalleşsin? Hele diyor iş ahirete kalırsa Ömer'in diyor onun diyor bedelini ödeyecek sevabı zaten o kadar yok. Subhanallah. Hassasiyet böyle olmalı. Borcu aldık. Şöyle dua etmeliyiz ya hani bize öğretilir. Ya Rabbi tez zamanda bunun borcunu bana ödeme kolaylığı ihsan eyle. Bu hassasiyete sahip olmak lazım. Bakınız dostlar. Dedim ya az önce ifade ettim biz bu kültürü kaybettik. Hep alıyoruz yerine koymuyoruz. Yüzümüz olsun ya öyle değil mi? Borç aldığımız adamın e, vaktinde zamanında alacağını tevdi edelim de bir dahakine yüzümüz olsun. Ama yok. İnanın dedim ya az önce ifade ettim. Hikaye kitabından filan bir alıntı değil ha. Milyarlarca borcu olduğu halde hala sağdan soldan borç almaya çalışan ve çok da rahat bir şekilde onların arasına girip çıkan insanlar tanıyorum. Subhanallah. O hassasiyeti kaybetmemek lazım. Mahallede Ahmet amca varmış bir tane. Yaşlı mı yaşlı zamanında bir ikintisini yapmış. Hali vakti yerinde aynı sokakta oturan bir de delikanlı varmış. Nakit paraya sıkışmış bizim delikanlı. Ya demiş hanım ne yapsak ne etsek demiş ya. Şu ödemeyi de yapmak lazım işler düzene girmesi lazım ne yapalım falan. Ya demiş. Şu bizim demiş Ahmet amca var ya azilerde oturuyor komşumuz. Demiş hali vakti yerinde muhtemelen onun az çok şeyi de vardır birikmişi de vardır kapısını çalalım ne var da demiş. Öyle ya komşu komşunun külüne muhtaç. İslam kültürü öyle. Bak biz hala dedelerimizden bunu iştir, bunu duyarız. Yavaş yavaş İslam'ın hakim olmasını sağlayan hilafetin yıkılmasından bu yana o oksijende değişir oldu. Doğru mu? İslam'ın havası yerine kapitalizmin havası egemen oluyor. Ne oluyor? Bizim de bu sefer atmosferimiz aldığımız nefes değişiyor. Neyse ora farklı bir konu. Gitmişler Ahmet amcanın kapısını çalmışlar. Demişler selamın aleyküm aleyküm selam. Ahmet amca demiş durum bundan bundan ibaret benim biraz nakit paraya ihtiyacım oldu başım sıkıştı yardım eder misin demiş ki İslam niye var Demiş ki tabii ki kardeşim senin derdin benim derdim bunu yazın birazdan lazım olacak senin sıkıntın benim sıkıntım evladım komşu komşunun külüne muhtaç Demiş amca biraz o zaman yardım etsene demiş ki evlat sen bendensin ben senden şu odaya geç Orada bir tane yastık göreceksin. Yastığın altında benim birikmiş paralarım hepsi orada. İhtiyacını al. Ne zaman imkanın oldu? Ayet de onu öğretiyor ya. Sık boğaz etmeden ne zaman imkanın oldu getirir yastığın altına koyarsın. Ahmet amca başımla beraber almış delikanlı ihtiyaç olduğu parayı, gitmiş borçlarını ödemiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Bizim delikanlının yine paraya ihtiyacı olmuş. Ama öncesinde borcunu ödemek için Ahmet amcanın kapısını çalmış. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ahmet amca paran demiş. Demiş ki kardeş evlat yerini biliyorsun demiş. Bana verme. Orası demiş. Yastığın altı nereden aldıysan oraya koy. Tamam. Aradan zaman geçmiş. Delikanlı yine sıkışmış paraya. Demiş Ahmet amcanın kapısını bir daha çalayım. Varmış. Selamünaleyküm aleyküm selam. Demiş ki evlat yeri biliyorsun. Yastığın altında demiş. Ne koyduysan orada ihtiyacın kadar al sıkıntını gider de Allah bana cennet versin. Olur Ahmet amca almış işini görmüş bu üç defa dört defa tekrar etmiş. En son aldığı parayı delikanlı getirmemiş. Ama sıkışmış. Yani ne derler? Esnaf ağabeylerimiz daha iyi bilir. Borç borcu mu doğurur? Böyle bir şey vardır. Sıkışmış. Oradan alsa kapatamıyor. Oradan alsa kapatamıyor. Başka bir gidecek yolu da yak demiş Ahmet amca şeydir. Bizim Anadolu tabiriyle küflü çıkıdır. Onda vardır. Bir de inmiş, kapısını bir daha çalayım. Selam vermiş. Ahmet amca demiş. Vallahi durum çok sıkışık. Yani hakikaten yüzümde yok ama demiş. Evlat demiş. Sus, sus sus demiş. Hiç konuşma. Demiş ki kaldır o bakayım bir. Koyduysan demiş var. Sen demiş aldığını koymadın ki bir daha yenisini benden isteyebilesin. Yastığın altına sen aldığını daha koymadın. Benim yastığımda orada getirdiğim bütün parada hep orada idi. Kaldır bir bak. Varsa vallahi helali hoş olsun. Ama sen en son aldığını yerine koymadın evlat. Neyimi vereyim ben sana? Bizim durum da bundan farksız doğru mu? Vallahi çok iyi ifade etti. Ben şahsen çok faydalandım. Çünkü biz alıyoruz alıyoruz. Vaktinde zamanında da ödemiyoruz. Bu ayetin bu kısmında bu kültür bize lazımdı. Azık olarak bunu konuştuk. Borcumuza sadık olacağız. Ödeme azmi ve hassasiyetine sahip olacağız dostlar. İkinci başlığa ne demiştik hatırlıyor musunuz? Alacaklı aslında biraz daha e, anlayışlı olmalıdır demiştik. Ayetin merkezinde bu yatıyor. Ayet diyor ki dostlar, özür diliyorum. Ayet diyor ki kıymetli kardeşlerim, imkanınız varsa diyor o kardeşinizin eli diyor genişleyene kadar vakit verin. Hatta diyor eğer daha da imkanınız varsa hibe edin, onu zekat ve sadak olarak verin. Çünkü Allah onu diyor size ecir ve hasenat olarak yazacaktır. Ayet bu. Ayetin azı ne biliyor musunuz? Bu başlığı eğer tek bir kelimeyle ifade edecek olursak bunun anlamı şu. Kardeşinizin sıkıntısını giderek. Açalım mı biraz bu konuyu? Açalım inşallah. Kardeşinizin sıkıntısı sizin sıkıntınız olsun diyor Allah. Öyle ya kardeşin dertli ödeyememiş sen de onunla birlikte dertlen. Hemen isteme. Zaman tanı diyor Allah Azza ve Celle. Bu işin bizim sokak jargonuyla tabiri şu. Kardeşinin yarası senin yaran olsun. Kardeşin derdi senin derdin olsun. Kardeşinin gamı senin gamın olsun diyor Allah Azza ve Celle. Bunu öğretiyor bu ayeti kerim ile subhanehu ve Bencil düşünme. Gelsin de nasıl gelirse gelsin. O kardeşimin aleti ruhiyesi hiç de önemli değil. Demeyin diyor Allah. Bakış açınız kardeşinizin derdiyle dertlenmek olsun diyor Subhanahu ve Teala. Bunu anlatıyor aslında. Bunu telkin ediyor ayeti kerime. Bunu tavsiye ediyor Subhanahu ve Teala. Vallahi ben size birkaç tane hadis anlatayım mı? Müslümanın derdine nasıl ortak olunur? Müslümanın sıkıntısı varken nasıl onunla birlikte dertlenilir, onu anlatmak adına birkaç tane rivayet anlatayım size. Özellikle paylaşacağım rivayetlerin, maddi boyutlu olduğuna dikkatlerinizi celbetmek istiyorum. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın, rivayet etmiş olup, İbn-i Meca'nın etmiş olduğu bir hadis-i şerifte, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki dostlar, kim? Bir Müslüman kardeşinin, Dünyada bir kederini giderecek olursa, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve celle, yavmul kıyamede o kimsenin, kederlerinden bir tane kederini giderecektir. Ben şimdi kürsüden insem azık olarak vallahi yeter. Çünkü bizim ahirette giderilmeye, muhtaç o kadar kederimiz var. Samimiyetimle söylüyorum. Hadisin azametine bakın. Bir Müslüman bir Müslüman kardeşinin dünyalık bir kederini giderirse Alemlerin Rabbi olan Allah Yavmül kıyamede onun kederlerinden bir tane kederini giderecektir Devam ediyor hadis Diyor ki kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah azze ve celle yavmül kıyamede o kimsenin ayıbını örtecektir Setarallahu yevmül kıyam ediyor hadiste. Vallahi bizim örtülmeye muhtaç o kadar ayıbımız var ki anlatmakla yetmez. Devam ediyor hadis. Ve kim bir fakir kardeşine kolaylık gösterirse Allah azza ve celle hem dünyada hem de ahirette o kuluna kolaylık sağlayacaktır. Daha ne isteriz ya? İşiten kulağımız, tutan elimiz, gören gözümüz Allah olacak. Bitmedi ha. İbn Mace'nin tahric etmiş olduğu, Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadis daha bitmedi. Diyor ki bir kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah o kulun yardımını kesmeyecek. Kavradınız mı dostlar? Bir Müslümana yardım etmeye sen devam ettikçe Allah sana yardımını kesmeyecek ya. Allah'ın yardımından öte ne isteriz? Söyleyin ha dostlar Allah aşkına. Allah'ın yardımından öte bizim ihtiyaç duyduğumuz şey ne ola ki? Allah yardımını kesmeyeceğini vaat ediyor. Bunu müjdeleyen ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın yardımını esirgemeyen ve yardımını devam ettiren Allah yardımını kesmeyecek muhteşem bir hadis doğru mu Allah bize amil olmayı nasip etsin bize anlayış ikram etsin Allah bakınız size başka bir hadis anlatayım bir sahabe misafir edeceğim ben çok nadir anlattığım bir sahabe yardımlaşmanın kıymetini anlatacak bize bir Müslümanın parasal yardımını gidermenin nedenli ecri ve mükafatı olan bir iş olduğunu anlatacak bize. Bu gecenin en güçlü azı olsun istirham ediyorum. Oldu mu dostlar? İnşallah. İbni Abbas radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu İbni Abbas itikafa girmiştir. Mescitte itikaftadır İbni Abbas radıyallahu anh. Bir sahabe gelir. İbni Abbas'ın oturduğu yerin yanına oturur. Anlatmaya çalışıyorum. Böyle dertli dertli oturur sahabe. Şimdi biz böyle bir adam görsek on gün bakmayız yüzüne. Kesin para isteyecek. Kesin. Ya ev taşınacaktır. Ya da başında bir sıkıntı vardır ya ama. Doğru mu? ifade etmeye çalıştım mı evet sahabe böyle oturur oturmaz İbn Abbas'ın yanına onlar ki Resulullah'ın süzgeçinden geçmiş ha İslam kokuyor her yer türüm türüm Terbiyecisi muallimi Resulullah zişan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birazdan anlatacağım o hadisi dertlenmiş müslümanın öğrenmiş müslümanın derdiyle dertlenmeyi oturur oturmaz demiş ki kardeşim İbn Abbas radıyallahu senin bir sıkıntın var galiba ha? rengin hiç rengin değil yüzünde solmuş bir gam bir keder sahibisin sen sanırım anlat kardeşim İbn Abbas radıyallahu anh soruyor sahabe diyor ki doğru söyledin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu doğru söyledin şu kabirde yatan zatın üzerine yeminle söylüyorum ki benim borcum var ve ödeyemiyorum Kabirde yatan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daha yeni vefat etmiştir Yer Medine Mescid-i Eliyle işaret ediyor o sahabe Şu kabirde yatan zatın üzerine Yeminle olsun söylüyorum borçluyum ödemeye kadir değilim Takatim yok Bu beni kederlendiriyor Bu beni üzüntüye boğuyor Gamım kederim bu İbni Abbas i̇bn Abbas diyor ki kardeşim ister misin alacaklığınla gideyim konuşayım. He? Bir derdine derman olmaya çalışayım. Belki de mühleti biraz uzatabiliriz. Belki de benim senin bu sıkıntına derman olmak gibi bir imkanım. Allah böyle bir şey lütfeder belki bana. İster misin gideyim alacaklılarla konuşayım. Hay hay diyor i̇bn Abbas. Resulullah'ın amcasının oğlu diyor defaatlerce diyor ki vallahi memnun bile olurum ayağa kalkıyor İbni Abbas şimdi buraya dikkat muhterem hazırun ekranları başında bizi seyreden kardeşlerimiz dikkat edin lütfen İbni Abbas ayağa kalkıyor itikaftadır mescidden çıkmak üzereyken sahabe diyor ki Resulullah'ın amcasının oğlu İbni Abbas diyor ki itikaftasın mescitten çıkma unuttun herhalde Diyor ki Allah'a yemin olsun Vallahi unutmadım Şu kabirde yatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zatına yeminle söylüyorum ki Ben Resulullah'tan şunları duydum Borcu Derdi Sıkıntısı olan bir Müslümana Yardım etmek 10 sene itikafa girmekten hayırlıdır Unutmadım İtikaftan çıktığımın farkındayım ey kardeşim. Ama ben şu kabirde yatanın zatın üzerine yeminle söylüyorum ki ondan duydum. Bir Müslümanın derdiyle dertlenmek, sıkıntısını gidermek, onun yarasına melhem olmak, on sene itikafta kalmaktan hayırlıdır. Devam ediyor vallahi bitse iyi. Diyor ki kardeşim şöyle dedi Resulullah devamla. Allah'ın rızası için itikafa giren bir kimseyle Allah azza ve Celle cehennemin arasına üç tane hendek kazar. O hendeklerden bir tanesinin mesafesi Meşrik ile Maghrib kadardır. Doğu ile Batı kadardır. İtikaf bu kadar kıymetlidir ama senin derdin daha değerli. Duydunuz mu dostlar? Çıkmış gitmiştir ha itikaftan. Doğru bir ticaret. 10 sene itikafta kalmaktan daha hayırlı. Allahu akbar. İşte bize bu ayetin ikinci kısmında şunu anlatmaya çalıştım. Alacaklı yardımcı olacak. İmkan tanıyacak. Varsa olanak tanıyacak. Hatta varsa onu Allah için ona infak edecek. Şimdi bu ikisinin toplamında gecenin en güçlü azını konuşmaya geldi sıra. Dedim ya az önce ifade ettim. Az önce ifade ettim. Biz zihniyeti konuşacağız dedim ya. İşte bu ayetlerden Çıkarım olarak şu, bu akşamın azığı ve zihniyeti şu, bana necilik zihniyeti İslam'ın öngördüğü bir zihniyet değildir. Duyuldu mu dostlar? Bana necilik zihniyeti, umursamazlık, bu günümüzün hastalıklarından bir tanesidir desem doğru der misiniz? Eyvallah dostlar işleriniz rast gelsin. Öyledir. Müslümanın derdini umursayın diyor Allah. Ha? Müslümanın sıkıntısı senin sıkıntın olsun diyor Allah. Ve ben size daha da ötesini söyleyeyim mi? Bana necilik zihniyetinin İslam'ın öngördüğü bir zihniyet olmadığını öğreten, umursayan bir zihniyet olmamızı öngören, ve böyle bir kimlik ve şahsiyet inşa eden mimar ise bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Aldı, o eritti İslam'ın potasında bizi. Yevmul kıyamete kadar da eritecek iznilla. Ama biz umursayan bir zihniyete sahip olmayı ondan öğrendik. Bana necilik zihniyetinin bize hiç yakışmadığını İslam'ın öngörmediği bir zihniyet olduğunu Bize iyi öğreten de Resulullah'tır Sallallahu aleyhi ve sellem O inşa etti bizim şahsiyetimizi Bize umursayan bir zihniyet sahibi olmamızı Böyle bir kimliği kazandıran bizatihi Resulullah'tır Aleyhissalatu vesselam Buyurun Birkaç tane hadisi anlatayım size söylesin mi bu kardeşiniz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki vallahi bu hadis muhteşem bir hadis İstirham ediyorum başınızı bu gece yastığınıza koyduğunuz vakit bu hadisi bir hatırlayın emin ne diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam men asbaha ve lem yehten bi emril muslimin feleyse hadisin azametine bakınız ya kim Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmeden sabahlayacak olursa bizden değildir. Allahu Ekber. Bizden değildir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şurada bir Müslümanın derdi varken sen o kardeşinin derdine ortak olmadıysan ve böyle sabahladıysan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynen böyle ifade etti Bizden değildir diyor. Gitsin başka bir yerde otursun. Delilin var mı? Var. Birazdan Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu tür kimselerden nasıl uzaklaşmak istediğini anlatacağım size. Acı ama gerçek. Allah bizi öylelerden olmaktan muhafaza eylesin. Bir tasavvur edin, resmedin tabloyu gözünüzde. Resulullah Aleyhissalatu vesselam sizden uzaklaşmak istiyor. İstemez Resulullah'a şey ama biz Rasullaha istemezsek, biz Resulullah'a kulak vermezsek, onun sünneti yesini hayatımıza geçirmezsek istemez. El-mü'minu lil-mü'minikel bünyen yeşuddu ba'duhu ba'da ve şabbeke bayne asabi'e diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mü'minin bir diğer mü'mine olan vaziyeti birbirine örülmüş tuğlalar gibidir diyor. Ravi diyor ki bunu söylerken ellerini birbirine kenetledi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Şöyle değil. Suriye'de oluyorsa bana ne değil. Orada oluk oluk akıtılıyorsa kan benim değilse o kan hiç umurumda değil. Böyle değil. Böyle yapıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bize kısacası. Müslümanın derdiyle dertlenmeyi öğreten Resulullah aleyhissalatü vesselam'dır. Böyle bir kimliği kazandıran Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar. Umursayacağız. Tamam. Bu gecenin azı. Müslümanların sıkıntılarını umursayacağız. Bu refleksi kazanacağız. Televizyonda. Ana Suriye'de elli tane ölü varmış. Sıradan bir habere dönüştüyse bizde Vallahi girip ağlamak lazım Çıkıp ağlamak lazım Çünkü onlar bizim kardeşimiz Onun derdini umursamıyorsak Resulullah bizim yüzümüze bakmaz Fe leyse minna diyor Resulullah Bizden değildir diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam Umursayacağız Bu refleksi kazanacağız Müslüman kan ağlıyorsa sanki ben ağarmışçasına böyle bir havaya bürüneceğiz. Müslümanın derdi bizim derdimiz olacak. Bir gün ki hadis Buhari, Müslim, Ahmed İbn Hanbel bunlar tahric etmişler. Hemen ihtiyaten bakıyorum. Evet Ahmed İbn Hammal'in müsnedinde sahih bir hadistir. Enes bin Malik radiyallahu an rivayet ediyor. Hadisin azametine bakın. Az önce bir cümle kullandım ya tekrar ediyorum. Bize umursamayı öğreten, böyle bir kimliğe sahip olmamızı öğreten, telkin eden Resulullah'tır dedim ya. Alın size muallim. Medine'de diyor, büyük bir gürültü koptu. Bir yerden bir ses geldi diyor. Hepimiz diyor sesin geldiği yere doğru münferit olarak çıktık. Hepimiz diyor yolda karşılaştık. Hepimiz o sese doğru gidiyoruz. Sesi duyan evinden çıkmış. Sesi duyan gürültüyü duyan evinden çıkmış. Tabi sese doğru gidince de kalabalık arttıkça artmış ki karşıdan atlı birisi geliyor. Yaklaştıkça bir baktılarsa Resulullah aleyhissalatu vesselam kılıcını kuşanmış atıyla... Onların daha gittiği güzergahtan Resulullah aleyhissalatü vesselam dönüyor. Aynen beden diliyle anlatmaya çalışıyorum. Eksiğiyle fazlasıyla hakkınızı helal edin. Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına hiçbir şey demeden ilk önce şunu söylüyor. Diyor ki kardeşlerim korkmayın hadi. Geri dönün. Ben diyor sesin geldiği yerden geliyorum. Korkulacak hiçbir şey yok. Hadi hepiniz dönün. Bu arada Ebu Talha'ya diyor ki Ebu Talha atında diyor çok Rahvan'mış ha. Rahvan ne demek? Bindiğin zaman böyle e, sahibini yormayan ve seri adımlar atabilen bir at. Enes bin Malik diyor ki ravi halbuki diyor o at tembellikte birinciydi. O günden sonra diyor hiç geri kalmadı. Ebu Talha 'nın atından için böyle diyor. Ama altını çizmek istediğim yer neresi? Allahu Ekber. Vallahi bu hadis... Yerinde oturup... Çakılıp kalıp da... Müslümanların dertlerini televizyondan seyreden... Kanaat önderlerine gelsin. Cemaat liderlerine gelsin. Hocalara gelsin, hacılara gelsin, efendilere gelsin. Cemaat lideri dediğin böyle olmalı. Daha ümmet ayaklanmadan... Önder dediğin lider dediğin onların gittiği güzeryahtan dönmüş diyor ki evinize gidin korkulacak bir şey yok. Alın size muallim. Yerinde oturup çakıllı kalıp Müslümanların akıtılan kanlarına televizyonda seyirci kalanlara gelsin. Lider mi aradınız buyurun. Daha sese varmamış olanlara... Döndüğü yoldan haber getiren bir peygamber. Korkmayın. Evinize gidin rahat yatın. Şordan gelen bir sesmiş dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam liderlik yaptı. Müslümanların derdini önemsedi. Doğru mu? Acaba o ses neydi? Birisi mi öldü? Birisi mi kaldı? Vallahi böyle. Umursuyacağız. Umursuyacağız. Bencil düşünmeyeceğiz. Ya bu ses benim evimden mi geldi? Yok. Bir adam hatırlıyorum depremde sallanmış hanımı demiş ki kalk hacı kalk demiş ya deprem var. Demiş ki sende bir de evde bir şey var mı? Yok bizde yok yat demiş. Ya deprem oluyor. Ama bencil merkezli bakmak, umursamazlık böyle bir şey subhanallah. İşte ben de bunu inşallah bu ayetlerin üzerinden anlatmaya çalıştım. Müslüman'ın derdiyle dertleneceğiz. Bizim başımıza gelmese de Müslümanlara isabet eden musibete ağlamasını bileceğiz. Onlarla gülmesini, onlarla birlikte ağlamasını bileceğiz. İslam bunu telkin eder, bunu ister bizden. Siz şeyh alim Seriyyus Sakati'nin hadisesini duydunuz mu hiç okudunuz mu tarihten? Seriyyus Sakati Rahimeullah, ünlü bir alimdir, meşhur bir alimdir. Bir gün mescidde hadis dersi verir öğrencilerine. Bakınız bencil düşünmenin ezikliğini yaşayan bir alimi misafir edeceğim size. Varsa bizde de bencil düşünmüş olmaktan kaynaklanan eziklik, vallahi bu sakatiyi çok çok hatırlamak lazım. Tövbe etmek lazım Rabbü Teala'ya. Seriyyus sakati hadis dersi anlatıyor. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz ya, Anlattığı hadis hangisi biliyor musunuz? Müslüman'ın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Hakimin Mustadra takrir ettiği bir hadis. Bunu anlatıyor öğrencilerine. Dışarıdan mescidin dışından koşarak bir haberci geliyor. Diyor ki Şeyhul Aziz, Şeyhul Aziz. Diyor ki sizin mahalledeki bütün evler yandı. İstisna senin ev daha duruyor deyince Elhamdülillah Rabbül Alemin diyor. Tamam Allah'a hamdetti de kendi ifadesiyle anlatıyorum kardeşinin bir tanesiyle sohbet ederken diyor ki vallahi kardeşim ben 30 sene önce müslüman kardeşlerimi sokaktaki kardeşlerime isabet eden musibetten ben sağ salim kurtulduğum için ağzımdan bir kere kendi nefsimi deklare eden sevdiğim hoşlandığımı ifade eden ağzımdan elhamdülillah ifadesi çıktı 30 senedir Tam 30 senedir o ifadenin tövbesini vermeye çalışıyorum. Gördüm ki nasıl olur da hem Müslüman, Müslüman'ın derdine ortaktır diyeceksin. Derdiyle dertlenmeden sabahlarsa bizden değildir diyeceksin. Senin evin yanmayıp diğerleri yanınca ağzından gülücükler çıkacak. 30 senedir bunun tövbesini vermekle meşgulüm seriyyus sakati rahimahullah şimdi dostlar az önce bir şey ifade ettim oraya da şimdi geldik esas dedim ya bize kardeşlerimizin derdiyle dertlenmeyi öğreten Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntısıyla ortak olmayı öğreten Böyle bir kimliği kazandıran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. İslam bunu telkin eder, bunu ister bizden. Şimdi desem ki size Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri sadece mescide sağ ayakla girip sol ayakla çıkmaktan mı ibarettir? Hı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri obaya sol ayağımızla girip, sayamızda çıkmaktan mı ibarettir ve buna benzer hadislerden mi ibarettir Resulullah Aleyhissalatu vesselamın sünneti ben size az önce Resulullah'ın en büyük sünnetlerinden bir tanesini haber verdim ki o Müslümanın derdiyle dertlenmektir Müslümanın gamıyla gamlanmaktır Müslümanın gözyaşıyla gözyaşı dökmektir Resulullah Aleyhissalatu vesselamın en büyük sünnetlerinden bir tanesi budur Müslüman'ın sıkıntısını kendi sıkıntısı gibi görmektir. Umursamaktır. Tebasına ait herhangi bir zararı ve zulmü gidermek için kılıcını kuşanmaktır. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın en büyük sünnetlerinden bir tanesi. Şimdi geldik esas noktaya. Biz bu sünnetten yüz çevirirsek, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği bu hayata bakış açısından, ve bunun bir parçası olan kardeşlik anlayışından yüz çevirirsek, Allah'ın Resulü bizim yüzümüze bakmaz. Çok net söylüyorum. Ağır değil mi? Dostlar. acıtıyorum mu? Vallahi acıtıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Anlatayım size. Resulullah'ın sünnetinden, hayata bakış açısından getirdiği anlayıştan yüz çevirenin, akıbetinin ne olacağını bu kardeşiniz susun, Resulullah aleyhissalatu vesselam anlatsın kardeşimizin derdini dert edineceğiz bugün Resulullah'ın bu sünneti bizim azığımız olacak inşallah tamam mı dostlar inşallah Allah'ın Resulü ashabıyla vefatına yakın bir zaman diliminde Medine'de gezerken kabristanlığa uğrar Assalamu alaikum ya ahl Kubur, selam verir. Sonra ashabına dönerden ki, vallahi hepimizin gideceği yer burası. Der ki, Resulullah Aleyhissalatullahü vesselam ama ben kardeşlerimi görmeyi çok arzuluyorum. Onlar da özledim der Rasulullah Aleyhissalatullahü vesselam. Kardeşlerim. Ashab tabi oradan der ki, ya Rasulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz benim ashabımsınız. O kardeşlerin ben hiç görmedim der Resulullah. Sizden bahsediyor ha. Resulullah sizden bahsediyor. Bizden bahsediyor bi iznilla. Sahabelerine bizi anlatmış Resulullah. Aleyhissalatu vesselam. Diyor ki ben onları hiç görmedim ashabım. Peki ya Resulullah kıyamet gününde hiç görmediğin ve kardeşim dediğin onları nasıl tanıyacaksın ki sen? Hem de özledim diyorsun diyor ashab. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki ashabım sizin bir bineğiniz olsa, bineğinizin sırtında ayaklarında benek benek beyazlıklar olsa ve simsiyah at sürülerinin içerisine karıtsa, o benekli hayvanınızı, bineğinizi onların arasından tanımaz mısınız? Tanırız ya Rasulullah. Ben de o kardeşlerimi alınlarındaki secde izinden tanıyacağım. Bana olan yakınlıklarından tanıyacağım diyor Rasulullah Aleyhisselatu vesselam. Devamla diyor ki, sonra diyor biz cennette diyor birlikteyken ben diyor Kevser havuzuna gideceğim. Önce ben gideceğim. Onların içeceğini hazır etmek için. İçecek hazırlamaya gidiyor Resulullah. Aleyhissalatu vesselam. Muslim takiric etmiştir ha bu hadisi. Sonra Havzu Kevser'in yanındayken. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ashabına anlatıyor. Öyle olacak ki. Yabancı bir devenin o sürünün içerisinden kovulduğu gibi, yanından diyor bazıları uzaklaştırılmaya başlayacak. Yazdınız mı? Yabancı bir deve, kendisine ait olmayan sürüden nasıl, oradakiler tarafından uzaklaştırılırsa, uzaklaştırılıyorsa, Havuzu Kevser'den içecek içeceğimiz vakit, yanımızdan birilerini, bazılarını Allah uzaklaştıracak gelin buraya kardeşlerim gideceğiniz yer bu taraf der demez ise Allah müdahale edecek diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam bırak onları gitsin ey Muhammed çünkü onlar senin emanetine sahip çıkmadı onlar senin sünneti senin yene sırt döndü sen bir vadide idin onlar bir vadide tabiri caizse. Bırak onları gitsin deyince, Resulullah aleyhissalatu vesselam, öyleyse benden uzak olun, benden uzak olun diyecek diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. İster misiniz Resulullah sizi bulunduğu bölgeden uzaklaştırsın? Hı? Yaklaşma benim yanıma desen ne olur? Ha? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en güçlü sünnetlerinden olan kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi öğrenmek lazım. Allah bize nasip etsin. Tabi son olarak dostlar bu umursama deyince aklıma malum yöneticiler geldi benim yine. Müslümanın derdiyle dertlenmek bir Müslümanın üzerine vacipse, farz ise vallahi başımızdaki yöneticilerin üzerine alü'l-ala farzdır. Öyle ya, diyorum ki ben Müslümanın derdiyle dertlenmek lazım, borcu sıkıntısı varsa senin borcun derdin gibi görmek lazım bunu normal bir Müslümana nasihat ederken bugünkü yöneticilerin umursamazlığı vallahi benim yüreğimi dağılıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim başımızdaki yöneticilerin en iyi yaptığı şeyi söyleyeceğim şimdi ha. Onlar iyi şeyler de yapıyor arada. arada. En iyi yaptıkları şey akıtılan oluk oluk Müslüman kanına oturdukları kolduklarda seyirci kalmaktır doğru mu kılını kıpırdatmamaktır onların en iyi yaptığı şey esarette olan Kudüs'e uzaktan dua etmektir tecavüze uğrayan bacılarımız için Allah rahmet etsin demektir onların en iyi yaptığı şey yerlerinde oturup seyirci kalmaktır Ha bir şey daha var unuttum. Özür dilerim ya. Hak hukuk meselesi ahirette kalmasın. En iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de kınamak. Onu da çok iyi yapıyorlar ha. Oturdukları yerlerden akıtılan Müslüman kanını seyretmek. Esaretten kurtulmayı bekleyen Kudüs'ü seyretmek. Bunların hepsini çok iyi yapıyorlar. Ama umursamıyorlar. Akıtılan Müslüman kanını umursamıyorlar. Tecavüze uğrayan, feryat eden Zeynep bacımı kuantolamadan duymuyorlar. Ama öyle gün gelecek ki Allah azza ve celle Müslümanların öldürülmesinde bir kelime katkısı olanı huzurunda rahmetinden kovacak. Ve biz yavm kıyamete buna şahitlik edeceğiz biiznillah. Bugünkü yöneticiler Müslümanları umursamadı. Müslümanlara sahip çıkmadı. Ama bizim öyle yöneticilerimiz vardı ki vallahi Müslümanların tebasının derdi onların derdiydi. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, adli ilahi sorar Ömer'den onu diyen yöneticilere sahiptik biz. Umursayan, atına binen herkesten önce Müslümanların halini, ahvalini soran, soruşturan yöneticilerimiz vardı bizim. Doğru mu? Bizim, oturduğu sofrada, karnı guruldadığı vakit, karnıyla, kuruldayan karnıyla konuşan yöneticilerimiz vardı. Guruldama ey karın, veya gurulda guruldayabildiğin kadar, ümmetim daha hayırlısını yemeden, Ömer hayırlısını yemeyecektir diyen, yöneticilere sahiptik biz bugünkü yöneticileri oturdukları yerden kaldırmak mümkün değil Ömer İbni Abdülaziz Allah ondan razı olsun bir gün elini böyle çenesine yaşlamış hüngür hüngür ağlıyor Ömer Radıyallahu an. Eşi Fatıma giriyor içeriye diyor ki diyor ki Ömer niye ağlıyorsun? Derdin ne? Diyor ki ben ağlamayım kim ağlasın ey Fatıma? Söyle diyor Allah aşkına İbni Kesir açın bakın. Diyor ki ben ağlamayım da kim ağlasın Fatıma? Başlıyor saymaya. Müsaade dersiniz okuyayım mı dostlar? Çünkü uzun metne bağlı kalmakta fayda var. Fatıma Fatıma bu ümmetin en ağır yükünü Allah benim omuzlarıma yükledi. Bugünkü yöneticilere gelsin olur mu inşallah? Rabbim de benim bu söylediklerimi mizanında hasanat olarak versin inşallah. Vallahi bugünkü yöneticilere bakın. Karnının, kuruldayan karnıyla konuşan yöneticilere bakın. Müslümanın tebaasından ötürü ağlayan yöneticilere bakın. Timsah gözyaşları değil vallahi bunlar. Ömer İbni Abdülaziz diyor ki Fatıma, ''Bu ümmetin en ağır yükü benim omuzlarımda, ümmet içindeki açlar, fakirler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, giyecek elbise bulamayanlar, boynu bükük yetimler, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, küfür ve kurbet diyarında Müslüman esirler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, çalışma takatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar aile efradı kalabalık olan fakir aile reisleri yakın ve uzak diyarlardaki böyle mümin kardeşlerimi düşündükçe yükümün altında eziliyorum bu yük beni eziyor ey Fatıma onlar aklıma geldikçe ağlıyorum Fatıma çünkü Allah beni tebaamdan hesaba çekecek ben ağlayan birisinin imdadına yetişemeyecek olursam alemlerin Rabbi olan Allah'a ne diyeceğim? Resulullah aleyhissalatu vesselam benim ifademle söylüyorum ha sitemlenirse kaşının üzerinden bakarsa ben ne diyeceğim Resulullah'a? Söyle bana Fatıma ben ağlamayayım da kim ağlasın? umursamak böyle bir şey ha dostlar. Allah bize umursamayı ikram etsin. Allah başımıza da umursayan yöneticileri tez zamanda ikram etsin. Müslümanların derdiyle dertlenen, başını yasta koyduğu vakit acaba Tebam'da bugün sıkıntısı olan var mı yok mu endişesi taşıyan Hayırlı, raşid halifeyi, halifeleri Allah bize tez zamanda ikram etsin. Allah cümlemizden razı ve memnun olsun. Anlattıklarımızla, dinlediklerimizle de amil olmayı nasip ve müessler kılsın. Subhane Rabbika Rabbil İzzeti Amma Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.